hep beraber paylaşıyoruz inşallah Değerli dinleyenler Her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bir hadisi şerifiyle programımıza başlıyoruz Ebu Ümame Radiyallahu An Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın Şöyle buyurduğunu Rivayet etmiştir Sevdiğini Allah için seven Sevmediğini Allah için sevmeyen Verdiğini Allah için veren Vermediğini de Allah için vermeyen kimse Tam bir imana sahip olmuş olur Sevdiğini Allah için seven Sevmediğini Allah için sevmeyen, verdiğini Allah için veren, vermediğini de Allah için vermeyen kimse tam bir imana sahip olmuş olur. Ebu Zerden radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Amellerin en üstünü sevdiğini Allah için sevmek ve sevmediğini de Allah için sevmemektir. Sevdiğini Allah için sevmek Sevmediğini de Allah için Sevmemektir Değerli dinleyenler Allah için Sevmeye veya Allah için sevmemeye O kadar muhtacız ki Bunun örneğini Efendimiz hayatında yaşamış Sevmek Onu sevmek Allah'a ve Resulullah'a sevmek. Geçenlerde mimar bir kardeşimizle, abimizle beraber bir yerde otururken tabi şunu da ifade edeyim. Hayırlı müesseselere içinde nesin sahip çıkıldığı, Allah'ın ve Resulullah'ın razı ve hoşnut olduğu hizmetler yapılacak olan, yapılan müesseselere hiçbir ücret talep etmeden fi Sebilillah mimarisini ve on sahada işlerini yapan inşallah Cenab-ı Hak kendisini gönüllerin mimarı da eyler. bir arada sohbet ederken enteresan bir husus geçti onu öykü gibi sizinle paylaşmak istiyorum Abi dedi, hocam dedi. Bizlere bu şehrin valisi haber gönderse, akşam size çay içmeye geleceğim, yemek yemeye geleceğim. Veya başbakan gelecek olsa, veya cumhurbaşkanı gelecek olsa, hemen cicik evimizi tertipleriz, düzenleriz. Kendimize güzel bir çeki düzen veririz. Sağda solda dağınık olan şeyleri toplarız. Çünkü o eve vali gelecek, başbakan gelecek, cumhurbaşkanı gelecek diye. Acaba dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesine müsait mi evlerimiz? Şöyle bakıyorum kendi evime. Günlük gazeteler bir tarafta. Televizyon bir tarafta dizileriyle. E müzik cd'leri bir tarafta. Halimiz ahvalimiz ortada. Ey Resulullah bu eve gelir mi abi dedi. Evet değerli dinleyenler. Evleriniz Allah Resulü'nün gelmesine müsait mi? Hazır mısınız Allah Resulü'nün gelmesine? Veya evinizi o hale getirdiniz mi? Halinizle, ahvalinizle, şeklinizle, şemailinizle, Eve aldığınız, getirdiğiniz gazetelerle, Açtığınız televizyon programlarıyla, Kılığınızla, kıyafetinizle, halinizle, hareketinizle, Evinizdeki tavır ve davranışlarınızla, Eğer erkekseniz eşinize, eğer hanımsanız beyinize olan davranışlarınızla günlük namazları evlerde eğer kılıyorsanız cemaatle kılışınızla veyahutta da daha değişik hal ve hareketler yaparak o evi daha değişik bir şekilde donatmanızla ne dersiniz değerli dinleyenler Hazır mıyız? Evlerimiz hazır mı? Seviyor muyuz onu? İşte sizleri... Beş, beş buçuk dakikalık... Büyüğümüzün... Allah Resulü'nün aşkıyla... Sevgisiyle... Onun sevgisinin... Yerine hiçbir sevginin konamayacağı... Noktasında... Hüzünlü bir itiraf... Hüzünlü bir ifade... Evet, yarın huzuruna gidip şefaat isteyeceğimiz ve İslam'a girmenin nişanı olan, ifadesi olan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Hani Hazreti Adem cennetten çıkarıldığı zaman demişti ya Ya Rab o Muhammed hürmetine beni affeyle sen nereden biliyorsun Muhammed'i e Allah'ım sen Kendi adının yanına Onun adını yazmışsın Demek ki senin indinde o kadar Makbul bir kul ki Cennetin kapısında adının yanına Onun adını yazmışsın Dediği Hazreti Muhammed'i ne kadar seviyoruz Ne kadar bağlıyız Ne kadar istiyoruz onun gelmesini Evlerimize Ne kadar hazır evlerimiz Ne dersiniz ''Unutmayın ki evlerde onun gelmesine mani olan her şeyi kaldırmak, onun oluşmasına imkan meydan vermemek, fırsat vermemek, ifadelerimizle, sözlerimizle eğer o evde insanlar birbirine bağırıp çağırıyorsa, kötü sözler sarf ediyorsa, bağışlayın o evde kadın erkek karşılıklı sigara tellendiriyorsa o sigara dumanının olduğu yere gelmez o. Kalplerin kinle, nefretle attığı bir evde. Zannediyorum o gelmez. Ne dersiniz? Gönül evleriniz, kalp evleriniz. İçerisinde ikamet ettiğiniz dünya evleriniz. Onun gelmesine müsait mi acaba? Ne yapıyoruz onun gelmesi için? Var mı tesbihatlarımız... Var mı Kur'an'larımız, var mı onun ifadeleri olan hadis-i şerifleri okumalarımız, namazlarımız, sünnetlerimiz, nafilelerimiz, gecelerimiz, gözyaşlarımız, seccadelerimiz, ıslanan seccadelerimiz var mı Allah aşkına? İşte bir beş dakika da olsa bu... İfadelerle sizleri baş başa Bırakacak sonrasında yine Tekrar beraber olacağız değerli dinleyenler Hiç onda değil Hiç onu biz anlatamadık O kendini anlatmıştı Çeyrek asırlı kısa bir zaman içinde Yarı yer onun sesini duymuştu Beker'in beşte biri Lebbe-i Kiyar Allah deyip karşısında dize gelmişti. Ama biz duyuramadık. Müthman gemi azı avlıyor. Esirdikçe esiriyor. Ona, onun dünyasına. Yeni bir kısım dostlar çıktılar. Bunlar da onun yerine başkalarını oturtma gayreti içinde. Ayrı bir çarpıtma. Ayrı bir saptırma gayreti içindeler. Adeta düşmanla bir kısım dostlar el ele, omuz omuza onu hafızalardan silmek onu bize unutturmak, onu nesillere unutturmak için yarışıyorlar. Ben biliyorum ki o güzelliğiyle, kendine has cazibesiyle, maşuklara has keyfiyetiyle azıcık Aşkı adım atmış sinelerin daima mahbubu daima maksudu daima mazlubu olacak. Onu unutturamayacaklar. Çevrelerine baksalar, çevrelerinize baksanız, siz de bunu anlayacaksınız. 15-20 yaşında Hazreti Muhammed'i anlamak çok zordur. Ama namı celil'i alınırken bu daha niyazlı insanlar var. Göz yaşlarını eden insanlar var. Ne 14 asır onu unuturabilmiş, ne de şu 2-3 asırdan beri şom ağızların, bir kızın tas derun, başkalarını alet ağızlarla bir araya gelip onu unutturmaya çalışmaları unutulmadı, unutulmayacak. Aksine her gün Biraz daha, biraz daha canlanacak, biraz daha tazelenecek, biraz daha sinelerimizde yeni bir Muhammed salar resimler bulacağız. Her şey düşlerle başlar, resimler onu düşlemeye başlar. Artık röyalarımıza girdi. Vaka, tek çoğumuz itibariyle diyeyim beni bağışlayın.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 Hoş geldin yarış tutanlar diyoruz. Gözül tahtına hoş geldin sultanım. Gönül koyuyorum. Onun yerine bazıların oturtmak istemeleri karşısında gönül koyuyorum. Kendimi de affedemiyorum.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 gönlümüze kadem bastı işlerimize bir duygu bir düşünce bir rüya bir hülya olarak yeşermeye başladık gönül yamaçları maklubunu buldu demektir rüyalarımız aradığını buldu demektir ve o düşün çok yakın bir gelecekte rahmeti sonsuz tarafından ümidini ümidiyiz Şehbal açsın Ruhu revani Muhammed her yerde Sallallahu aleyhi ve sellem Bütün gönüller onu duysun Bütün gözler onun için yaşarsın Bütün nabızlar onun için atsın Bütün kalpler Muhammed diye atsın Sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Değerli dinleyenler. Düşündünüz mü? Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evlerimize gelse. Çalsa kapımızı. Bizi nasıl yakalar acaba? Halimiz nice olur onu karşılarken. Yoksa. Kapının merceğinden baktığımız zaman tanımadığımız için onu içeri almak istemez miyiz? Yoksa hele biraz dur ya Resulullah. Şu üzerimizi başımızı bir giyinelim. Hele şu hanımları kızların bir başlarını örtü verelim. Hele şu ortalıktaki üzerinde açık saçık resim bulunan gazeteleri bir toplayı verelim. Hele bir tarafta çalan şu veya bu müziği kapatıverelim. Veya bir aile toplantımızda. Bir bayansanız bir kabul toplantınızda. Bir Allah Resulü gelmiş olsa düşünebiliyor musunuz? Nice olur haliniz hanımefendiler? Veya bir aile toplantısında arkadaş ziyaretlerinde hiç kabul edemediğim namazında olan niyazında olan onun da ötesinde kalbinde imanı olan insanların bir araya geldikleri zaman al papazı ver kızı deyip veya ellerinde sallayıp sallayıp attığı o zarların tıkırtısı Sesinin yanında çay veya kolalarını yudumlarken kahkahayla atılan o gülücüklerin o anında Allah Resulü gelse ne yaparsınız? Bir elinizde sigara, bir elinizde tavla zarı kahkahayla gülerken Allah Resulü yanında Ebu Bekir'iyle Ömer'iyle, Osman'ıyla ve bazılarının çok sevdiklerini iddia ettiği Damad-ı Nebi Ali'siyle bir evinize gelse ne yaparsınız değerli dinleyenler? Ama sizlere şunu diyeyim mi? İş yerinize gelse o yalanlarınızın bir yolunu bulup bir mazeretini bulup söylediğimiz yalanların safsakladığımız borçluların Ödemediğimiz çeklerin, protesto olan senetlerin, satılan hileli malların veya malları satarken elli tane üzerine yalanı, demagojiyi, şişirmeyi koyup da karşıya pazarladığımız emtiaların, yanımızda çalıştırdığımız açık saçık sekreter bayanların sizinle beraber olduğu bir anda, sizin yanınıza girip çıktığı bir anda Allah Resulü bir onuza gelse, ya hanenize gelse, fabrikanıza ziyaret etse fabrikanızı. Nasıl olur haliniz Peki ben bir adım daha öteye gideyim mi müsaade ederseniz? Her an o nebi nebisinin Rabbi Allah Celle Celaluhu ben size şah damarınızdan daha yakınım demiyor mu? Sizinle beraber değil mi? Evinizde, içinizde, bağınızda, bahçenizde, tatilinizde, içinizde, caddenizde, sokağınızda, pazarınızda, çarşınızda, uykunuzda, uyanıklığınızda sizinle beraber değil mi? Değerli dinleyenler, niçin düşünmüyoruz bunu? ''Niçin tefekkür etmiyoruz Allah aşkına?'' İşte... Belki bugün... Programın formatı biraz değişecek ama... İbrahim Sadri'nin... ''Allah Resulü... Bir gün... Evinize gelse'' isimli... Bir şiiriyle sizi baş başa bırakacak... Çünkü inanın... O kardeşimizle konuştuğumuz... Andan itibaren... Hep aklımda atıp tutuyorum... Kendi kendime diyorum ki... Senin evine gelse ne yaparsın? Senin iş yerine gelse ne yaparsın? Camine gelse ne yaparsın? Mescidine gelse ne yaparsın? Namaz kılarken, esnerken... Yanında olsa ne yaparsın? Kur'an okurken... Karşında olsa ne yaparsın? Dua ederken... Bir iki dakikalık dua... Hemen... Elleri yüzüne sürme... Ve başını kaldırdın karşında Allah Resulünü görsen ne yaparsın? Ya derse ben ki günahı olmayan günahsız birisiyim ama ümmetin derdine, insanlığın derdine saatlerce ellerim havada dua-dua yalvarırken sen benden daha mı günahsızdım? Daha mı faziletin çoktu? Bir iki dakikalık duayla yetindin derse ne yaparım? Evet. Değerli dinleyenler. Allah Resulü evimize gelsin. Diyor İbrahim Sadri. Ne olursunuz? Herkes kendi kendine bunu bir muhasebe etsin. Eğer sadece her sabah gelip burada ben bir şeyler söyleyip eh kendi kendime tatmin olma, mutmain olma yolları arıyorsam siz de birilerini dinlemiş olma. ...durumunda... ...olarak bir şeyler dinlemiş oluyorsanız... ...ve bunun neticesinde de... ...bir şeyler olmuyorsa... ...vay benim halime... ...evet... ...üstadın ifadesiyle... ...bir yerde... ...benim bir talebem varsa... ...ben orayı... ...Nurlar adına... ...bitmiş bilirim diyor... ...fethedilmiş bilirim... ...yani... Her tarafın nurlarla dolduğu, güzelliklerle dolduğu, dolu olduğu, karanlık ve karanlık bir gönlün kalmadığı bir yer olarak bilirim diyor. İşte İbrahim Sadri sizlere Allah Resulü Peygamber bir gün evinize gelse diyor değerli dinleyenler. Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum, böylesi şerefli bir misafire, evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hassa. Ama söyleyin bana, Peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve derkileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu? Belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa, ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde bin bir telaşla? kaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla şöyle diyelim ya da o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şey. Resulü dedik sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun gözümün nuru dediği namaz Ve sabah namazı Sabah namazının önemi Sabah namazı da diğer vakit namazları gibi farz olduğu için Namazın önemine dair önceki bölümlerde geçen özellikler onun için de geçerlidir ancak onu farklı kılan bazı nitelikler vardır. Sabah namazı günün ilk imtihanı, ilk ibadetidir. Değerli dinleyenler, sabah ve yatsı namazları münafıklara zor gelen namazlardan. Dolayısıyla güne iyi başlayıp ilk imtihanı başarmalısınız ki, Diğer imtihan ve tehlikelere karşı daha güçlü ve donanımlı olasınız Nitekim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır Kütübü Sitte Cilt 17 Sayfa 541'deki hadis şerifinde buyurarak Bu gerçeği belirtmiyor mu? Sabah namazını kılarak güne Allah'ın garantisi altında başlayan bir mümin artık ertesi güne kadar karşılaşacağı mücadele ve tehlikelerde büyük bir güven ve güç sahibidir. Bir insan güne nasıl başlarsa genellikle geceye kadar öyle devam eder. Güne iyi başlayan, nefis ve şeytana karşı giriştiği savaşta Zafer kazanan bir mümin yatıncaya kadar başarılı olacaktır inşallah. İsra suresi 78. ayetin mealinde Rabbimiz sabah namazı hakkında şöyle buyurur. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazlarını dosdoğru kıl. Bir de sabah namazını kıl çünkü sabah namazı şahitlidir. Görüldüğü gibi dört vakti bir anda zikreden Rabbimiz önemine binaen sabah namazını ayrıca emretmiştir. Çünkü onun şahitleri gece ve gündüz melekleridir. Rivayete göre bu melekler sabah namazında imamın arkasında birleşirler sonra gündüz melekleri kalır. ...gece melekleri semaya yükselirler. Ahirette bu meleklerin size şahitlik etmesini istemez misiniz? Sabah namazının sünneti bile dünyadan hayırlıdır değerli dinleyenler. Sabah namazı o kadar önemlidir ki... ...onun iki rekat sünneti en kuvvetli sünnettir. Hadiste sizi atlılar kuvalayacak bile olsa... Sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin, o dünyanın tamamından hayırlıdır buyurulmuştur. Yine Kütübü Sitte'nin 8. cildinin 424. sayfasında. Yine bir hadiste sabah namazının iki rekat sünnetinin bir başka hadiste de iki rekat farzının dünya ve içindekilerden hayırlı olduğu belirtilmiştir. Acaba sabah namazına engel gibi gösterilen hangi bahane dünyanın tümünden daha değerli olabilir? Namaza bahane gösterdiğimiz hangi sıkıntı, hangi tehlike bizi düşmanların kovalaması kadar korkunç olabilir? Bu durumda bile sabah namazını kılmamız emrediliyor. Çünkü her şeyin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Onun emri yapıldıktan sonra hiçbir tehlike bize zarar veremez. Verse bile görünüşte dünyamız yıkılmış ama ahiretimiz kurtulmuş olur. Faniyi verip bakiyi kazanan zarar eder mi? Evet değerli dinleyenler. Hazreti Ömer yaralıyken bile sabah namazını kılmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzüde sahabeleri... Namaza öylesine önem verirlerdi ki onun uğrunda hiçbir engel tanımaz. Savaş, yaralanma, ölüm bile vuz gelirdi. Dünyadayken cennetle müjdelenenlerden Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh kanlı bir suikasta uğramıştı. Yarasından kanlar akarken sabah namazını kılmış namazı terk etmeyi aklından bile geçirmemişti. Yine Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd bin Rebi radıyallahu anh için mescidin içinde çadır kurulmuş, kanları akarken orada namazını kılmış ve bu hal üzere vefat etmişti. Şu müthiş olaya bakın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve ashabı Zatür Rika Savaşı'na çıkmışlardı. Bir yerde mola verildi ve peygamberimiz... Abbad bin Bişir radiyallahu anh ile Ammar bin Yasiri radiyallahu anhı bir geçidin girişine nöbetçi tayin etti. Bu iki zat geçidin ağzına gelince Ammar önce arkadaşının nöbet tutmasını isteyerek uyudu. Abbad ise nöbet tutmaya başladı. Hazreti Abbad ortalığın sakin olduğunu görünce namaza durdu. Onları izleyen bir müşrik Namaz kılan Abbad'ın karaltısını görünce derhal bir ok attı ve ok eliyle koymuşçasına hedefini buldu. Abbat bin Bişir radıyallahu anh oku eliyle çıkarıp namaz kılmaya devam etti. Şimdi anlıyor musunuz siz onları görseydiniz deli derdiniz. Onlar da sizi görseydi bunlar Müslüman değildi derlerdi ifadesini. Daha iyi anlıyoruz değil mi değerli dinleyenler? Müşrik onun namaz kılmaya devam ettiğini görünce okun isabet etmediğini sanarak tekrar ok attı. Abbat namazını bozmadan ibadetine devam etti. Derken üçüncü kez ok attı bir müddet sonra arkadaşı uyandı. Müçrik onların iki kişi olduklarını görünce kaçtı. Ammar arkadaşından akan kanları görünce, fe subhanallah, sana ilk oku atınca beni niye uyandırmadın diye sordu. Abbadın verdiği cevaba dikkat edin, değerli dinleyenler. Öyle bir sure okuyordum ki, bu kef suresi de geçiyor kesmek istemedim. Bir başka rivayette eğer Resulullah'ın verdiği nöbetçilik görevini aksatma korkum olmasaydı ölünceye kadar namazdan ayrılmazdım demiştir. Bu nasıl imandır? Bu ne muhteşem teslimiyettir ki vücuduna saplanan okları bir iğneden farksız görüyor. İşte sahabenin dünyasında namazdan daha önemli bir ibadet Ondan daha değerli bir davranış yoktu değerli dinleyenler. Onun uğruna canlarını, mallarını, her şeylerini feda etmekten çekinmezlerdi. Demek ki namaz, en değerli varlık olan canı bile, hiçe sayacak kadar değerli, önemli, lezzetli, saadetli bir ibadettir. Şunu da unutmayın, Hz. Abbad'ın kıldığı farz değil, nafile bir namazdır. Sahabeler, Günümüz Müslümanının namaza gösterdiği bahaneleri duysaydılar Her halde acı acı buruk buruk tebessüm ederler gülerlerdi Her namaz vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi Allah'ın büyük bir tasarrufunun aynası Ve o tasarruf içindeki ilahi ihsanın mazharıdır Sabah namazının vakti de çok mühim mesajları hatırlatmaktadır Bu husus Risale-i Nur külliyatında Sözler isimli eserde şöyle anlatılır. Fecir zamanı sabah, namazı vakti sabah zamanı, güneşin doğuşuna kadar ilk bahar zamanına, hem insanın anne karnına düştüğü ana, hem göklerin ve yerin altı günde yaratılmasından birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki ilahi şuunatı hatırlatır. Görüldüğü gibi sabah namazının vakti insanın dünya ve kainat ile ilgili çok önemli anları hatırlatmaktadır ki bu vakitler hem mühim bir inkılap başı hem mühim bir icraatın ve ilahi ihsanatın mazharıdırlar. Her namaz vakti gibi sabah namazının vakti de çok mühimdir değerli dinleyenler. Ne var ki bazı Müslümanlar sabah namazının vaktini bilmiyor ve önemsemiyor. Sanıyorlar ki sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Oysa bu kesinlikle yanlıştır. Sabah namazının vakti orucun başladığı an olan imsak vaktinde başlar, güneş doğunca biter. Yani sizin evdeki takvimlerinizde imsak vakti diye gösterilen vakitte başlar, güneş vakti güneşin doğduğu anki. O vakitte de biter Sabah namazının kılma vakti Takvimlerde yazan imsak vakti Sabah namazının başladığı ilk vakittir Fakat Hanefilerde faziletli olan Sabah namazını güneş doğmadan 30-40 dakika önce kılmaktır Yine takvimlerde güneş diye Belirtilen vakit Güneşin doğduğu ve sabah namazının vaktinin Çıktığı anı gösterir Demek ki Sabah namazını mutlaka güneş doğmadan önce kılmak gerekir. Güneş doğduktan sonra sabah namazının ancak kazası kılınır. Bazı kimseler güneş doğduktan sonra kılarsak borcumuzu öderiz ama sevabı olmaz diye düşünüyorlar. Bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Nasıl ki yatsı ezanı okunduğunda akşam namazının vakti çıkar, güneş doğunca da sabah namazının vakti çıkmış olur. Bu yüzden mutlaka Güneş doğmadan önce kalkıp Kılmak gerekir Bu konuda ayrı bir Görüş daha var değerli dinleyenler Güneş doğduğu zaman Sabah namazının vakti çıkıyor Bitiyor ama Başka bir namazın vakti de girmediğinden Dolayı O kerahat vakti Yani güneş Doğumunun gösterildiği Vakitten 45-50 Dakika sonra başlayan Kuşluk namazının ve duha namazının başlangıç vakti de olan o vakitten öğle ezanının okunmasından 45-50 dakika öncesine kadar bu süre içerisinde sabah namazının edası kılınabilir diye denilen bir görüş de var. Çünkü sabah namazının vakti çıkmıştır ama öğle namazının vakti de girmemiştir. Dolayısıyla başka bir namazın vakti girmediğinden dolayı da şöyle bir görüş de var. Diyelim ki uyku halinde veya başka hallerde sabah namazını kılamayan, kaçıran insanlar için ifade ediyorum. Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetini eda etmeye veya sabah namazının farzını eda etmeye diye niyet edilip, 2 rekat sünnet 2 rekat farz kılınır diye bir ifade de var bunu da arz etmiş olayım ki yanlış kanaatlar zuhur etmesin hasıl olmasın evet böyle olmasaydı niçin peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve arkasından gelen milyarlarca müslüman asırlardır sabahın karanlığında caminin yolunu tutuyor evet işte bu noktadan dua Önemseme, erken yatma, uyarıcı araç kullanma gibi tüm tedbirleri aldıktan sonra yine de namaza kalkamamışsanız elbette öğleden önce kazasını sünnetiyle birlikte kılmanız gerekir. Yine de tövbe ve istiğfar etmek, Allah'ın bir daha sabah namazına kalkamama acısı yaşatma diye yalvarmanız gerekir. Bu konuda duyarlı bir dinleyicimizden bana da çok ciddi tesir eden bir ifade işittim. Hocam, bu gerçi ifade edilmez ama eğer birilerine ibret olacak, ölçü olacak veya nasihat olacak babından olursa yoksa nafile ibadetler söylenilmemeli değerli dinleyenler. Namazla ilgili mevzuyu işlediğinizden gece namazı zannediyorum bu 6-7 ay içerisinde dört defa üç dört defa gece namazı teheccüdü kaçırdığımız olmuştur o zaman da nefsimize ceza veriyoruz gündüzleri oruç tutuyoruz deyince şahsen çok duygulandım ve Allah'ım dedim eğer huzuruna gelirsem ki mutlaka gideceğiz bu ifadelerle huzuruna geleceğim Allah'ım dedim sabah namazı değil değerli dinleyenler altı yedi ay ve bu 6-7 ay içerisinde Olur her türlü hal olur insanda Bekarlık hali, evlilik hali Yorgunluk hali, hastalık hali Her türlü hal Ama dört defa diyor Gece namazını kaçırdım Ve onun neticesinde de Gündüzünde nefsime ceza verdim Oruç tuttum Eh duyarlılık böyle olursa Hani Haftalar önce bir yere Sohbete gitmiştim Liseyi yeni bitirmiş bir hanım kızımız bir özel görüşebilir miyiz deyince bir yerde böyle birkaç kişinin yanında görüştük. Küçükten beri hocam her sabah beni abdülkadir Kadiri Geylani Hazretleri sabah namazına uyandırıyordu. Ve geçen rüyamda Allah Resulü'nü gördüm. Benim başımı okşadı. Bana duan kabul olacaktır inşallah dedi. Sonrasında da büyük peygamberler, ulul azm peygamberler dediğimiz İsa Nebi, Musa Nebi gibi peygamberler bana hediyeler verdiler. Bunun tevili nedir hocam? Buna tevile gerek yok ki abe kardeşim dedim. Demek ki gönül, saffet ve samimiyet içerisinde olursa Allah meleklerini de gönderir, evliyalarını da vazifelendirir peygamberleri de gördürür. Ama önce kalbin günlük hayatın zihnin her şeyimizle tertemiz ona müsait hal alması lazım değerli dinleyenler. Ne olursunuz Allah aşkına benim kalbim temiz demeyin. Ne olursunuz. Evet. Namazı hiç kılmayan veya sık sık kaçıran insanlar Birçok bahane uydururlar Namazı engel gösterilen hiçbir şeye Mazeret gözüyle bile bakmadığım için ısrarla bahane kelimesini kullanıyorum Çünkü namazın mazereti ancak Ölüm riski Koma hali ve bayılma gibi Aşılamayacak engeller olabilir Değerli dinleyenler Bunun dışında bizim nefsimizin gösterdiği engeller Çok basit ve kolayca aşılabilecek bahanelerden başka bir şey değildir. Üstad'ı düşünün mahkemede karar verilecek. Belki bir süre hapiste kalması kararı çıkacak. Mahkumiyetinin kararı orada verilecek. Ama hakim bey ben namaz kılacağım namaz vakti geçiyor. Sen nasıl kararı verirsen ver der gibi. Şu dünyevi mahkumiyetlere boş ver der gibi. Aldırma der gibi. ...dünyevi mahkumiyetlerin çok önemi yok der gibi. Çünkü Allah bizi öbür alemde cehenneme mahkum etmesin. Burada kaç yıl mahkum olursanız... ...28 yıl ömrü memleket hapishanelerinde, memleket zindanlarında... ...sürgün sürgün geçirilen o insanı biz şimdi hayırla yad etmiyor muyuz? Ne oldu yani? Şu 80 küsürlük dünya hayatında dünya zevki namına bir şey tatmadı ama bilmem ki ötelerde gördüğümüz zaman ne yaparız değerli dinleyenler içimden geliyor ki şöyle diyeyim inanın kendi nefsimde dahil bizim inanma problemimiz var inanç problemimiz var itikat problemimiz var işte o inanç o inanma o itikat problemlerini çözenlerden Hazreti Ebubekir "Malımın hepsini veriyorum ya Resulullah." dedi. Verdi hepsini. "Sen çoluk çocuğuna neyi bırakıyorsun ya Ebabekir deyince Allah'ı ve Resulullah dedi ona. "Ömer yarısını bıraktı malının mülkünün. Ben inandım dediğim halde cenneti bekler olduğum halde." Cemalullah'ı görme arzu ve iştiyakın bulunduğu halde, Elimdeki malları, mülkleri, Onun rızası istikametinde, Ebubekir Bekir misüllü, Ömer misüllü, Abdurrahman ibn Af misüllü, Abbas misüllü, Sarf etmiyorsam, sarf edemiyorsam, Sarılmışsam malım mülke, Ben, burada nasıl tam inandım diyebilirim ki? İnandığımın bir alameti olması lazım. Görülmesi lazım üzerimde. Onun için eğer bu sözümde yanlış bir ifadem varsa beni bağışlayın ama bizde inanma problemi var değerli dinleyenler. Rabbim namazı emretmiş. Bitti. Rabbim tezettürü emretmiş. Bitti. Halilullah olan İbrahim aleyhisselamı ateşe atmışlar. İtiraz gelmiş mi Allah aşkına? Niçin? Çünkü onun Allah'ın takdiri altında bildiğinden dolayı o atırmada bir itiraz yok. Bir isyan yok. Melek geliyor ya İbrahim ister misin sana yardım edeyim. Benim diyor halimi Rabbim bilmiyor mu? Biliyor. O zaman sen çekil aradan diyor meleğe. Günümüzde sıcak soğuk ne olursa olsun. ...Rabbim tesettür emretmişse... ...İbrahimler gibi ateşte yanmayız ya... ...o ateşi... ...ya narukuni berden ve selame diyen... ...ey ateş... ...İbrahimime... ...berdü selam ol... ...selametli ol diyen... ...Allah Celle Celaluhu... ...kendi emrine uyan kullarını... ...sıcakta da olsa... ...Rabbim ben senin emrin üzere... ...hesettürüme bürünüyorum... ...saçımın bir telini... ...tenimin bir... ...zerresini göstermiyorum... ...Rabbim diyen kulunu... ...berdü selam etmez mi? Ama inanma... ...değerli dinleyenler... ...inanma çok önemli... ...Allah kalbimizdeki... ...inancı kavileştirsin... ...bizim bildiğimiz gibi... ...inanma değil... ...onun arzuladığı istediği gibi... ...koşnut olduğu gibi bir inanmayı nasip eylesin. Hani Efendimiz diyor ya... ...Hud Suresi benim saçlarımı beyazlattı. Saçlarımı ak etti, belimi büktü. Ne diyordu o Hud Suresinde? Fes kema kemâ umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Allah Resulü haşa hayatında yamukluk mu vardı? Eğrilik mi vardı? Yalan dolan fırıldak mı vardı haşa? Haşa katiyen ve katip eten. O emindi, peygamberlik gelmezden önce de emindi, sonrasında da emin olmuştu. O emindi ki yarın mahşerde bütün insanlar peygamberler dahil, nefsiyi derken insanlık kapısına gidecek şefaat yarasurallah diyecek ve o emin ümmetin emin peygamberi olarak kapısına gelenleri inşallah. Alacak Allah'ım sen bunları da diyecek. O emindi ama kendisinden sonra gelen insanların, gelecek insanların hatalarından dolayı beli bükülmüş saçları beyazlatmıştı. İşte bu noktadan biz de diyoruz ki Rabbim sen bize kendi bildiğimiz doğrularla değil, kendi bildiğimiz iyiliklerle değil, kendi bildiğimiz inanmayla değil, senin razı ve hoşnut olduğun, Resulullah'ın sevdiği, hoşlandığı bir inanmayı, bir doğruluğu, bir ibadet hayatını, bir hizmet hayatını, bir düşünce hayatını, bir dua hayatını, bir tefekkür hayatını, bir Müslüman hayatını dersek hepsini içerisine alır. Bize nasip ve müesseriyle diyor. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde ...yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. düşer yanar beden, bir iz kalmaz bende benden Ateş düşer yanar beden, bir iz kalmaz bende benden Gönüllerin gülzaliden, Nur Misali Peygamberim Gönüllerin gülzaliden, Nur Misali Peygamberim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 Görünce göz, tutulur görünce göz ol habibi Mustafa öz cilt görünce göz ol habibi Mustafa öz can'dan öz ge canımdan öz can misali peygamber can'dan öz ge canımdan öz can misali peygamber dinleyenler geldik aile ilmi hali bölümüne aile ilmi hali bölümüne başlamadan evvel mevzunun seyri içerisinde unuttuğumuz ama şimdi ifade etmek istediğimiz bir husus var aczane arapçasıyla ifade ediyorum en azından olduğu gibi size aktarmış bulunurum. An Şaddad bin Aws radıyallahu an An-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "El-keyyisu men dana nefsahu ve amila lima ba'da'l-maut. Vel-aajizu men itba'a nefsahu hawaa-ha wa temanna 'ala Allah." Rasulullah.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 ve buna rağmen Allahu Teala'dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir buyurmuş nebiler nebis. Evet değerli dinleyenler bunlar ezberlenirse o yavrularımıza ezberletirsek zannediyorum 40 hadisi şerif ezberlersek bilirsek Efendimizin şefaatinin vacip olma durumu söz konusu. Öyle ya hoşumuza giden arzuladığımız şarkıları, türküleri ezberliyoruz farkında olsak da olmasak da. Çocuklarımızla bakıyoruz ki 3-5 yaşında bir çocuk, 6 yaşında bir çocuk o zaman popüler hangi şarkıysa, işte gündemde en çok ne çalınıyor ne söyleniyorsa bakıyorsunuz ki o 5-6 yaşındaki yavrucaklar o minnacık dudaklarıyla onları söylemeye başlıyorlar. Demek ki biz Efendimiz'in hadis-i şeriflerini çok söylersek çok zikredersek o yavrular söylemeleri gereken, ezberlemeleri gereken sözleri söylerler. Evet. Eşler ayrılınca diyor aile ilmi halinde çocukların bakımı kime aittir? Tabi böyle güzel bir sohbet atmosferinden sonra bu konu hiç insanın ifade edesi gelmiyor ama ne yapayım. Çocukların bakımı anaya, masrafın karşılanması da babaya aittir demiş. Öfkenin başı baldan tatlıdır ama sonu zehirden de acıdır. İsterseniz bakın öfkeyle verilen kararların başıyla sonuna. Başta müthiş bir lezzet ve rahatlama. Ya sonunda onu sorma öylesine bir pişmanlık ki. Bazen bu pişmanlık bir ömür boyu Sürüp gidiyor Değerli dinleyenler Erkek olun Hanım olun Evliliğin başı sabır Değişik zamanlarda görüştüğüm insanların Konuşmalarından çıkardığım genel Bir kanaat Bizler sabrı değişik yerlerde tüketiyoruz o değişik yerlerde tüketilen sabır birbirimize karşı davranmaya kalmıyor. Çocuklarımıza davranmaya kalmıyor maalesef. Bir erkek kızarak eşini boşuyor. Sonrasında e, yandım yeleliğe düşüyor tabiri caizse. Bu sefer başlanıyor. Erkek nasıl yapsak, hanım nasıl yapsak. Veya kızmalar, barış. Çağrışmalar, kavgalar, gürültüler Önce canım cicimler Sonra patırtı kütürtüler Ondan sonra da cezayı hem hanım hem bey hem de çocuklar çekiyor İşte öyleyse gelin hemen öfkenize uymayın Sabırlı tahammüllü olun Ömür boyu çekeceğiniz bir acıyı bir anlık öfke lezzetine değişmeyin Muhatap olduğumuz sorular bunları düşündürüyor. İşte bakın öfkelerine malup düşmüş masum yavrulara rağmen ayrılmışlar. Ayrılmışlar da çocuklar ne olacak kim bakacak çıkmazı çıkmış karşılarına. Değerli dinleyenler evlilik nikah öyle önemli bir şey ki bakın nikahın veya talak boşanmanın ciddisi de ciddi şakası da ciddidir. Bu noktadan Nikah meselesinin Talak meselesinin şakası yok Ve bu noktadan Bazen bakıyorsun ki Vatandaş kızıyor Sinirine hakim olamıyor Sonrasında hanımına Üçten dokuza boşsun diyor Ondan sonra O an siniri geçtikten sonra Ayıkla pirincin taşını Şimdi bu konuda Ortada o kadar çok ifadeler var ki Efendim bunun bir yolunu bul Abi kardeşim Sen sinirine hakim olamamısın. Yani hocalar yol bulma memuru mu ya Bunun bir tek yolu var Sen hanımını boşamış oldun Üçten dokuza kadar demekle diyorlar Bu işin erbabı Onu demeseydin Hani üç talak meselesinden dolayı Birini kullanmış olacaktın ikisinden dolayı devam edebilirdi. Nikah olabilirdi ama bunu demekle üçün üç boşamayı da hakkını kullanmış olduğundan dolayı bunun tek çıkış yolu var. Bakın çok enteresan. Sen hanımınla tekrar nikah yapmak istiyorsan hanımın gidecek başka biriyle nikahlanacak. Ama hulle mi diyorlar ne diyorlar ona ben tam bilemiyorum ama göstermelik yapmacık falan değil. Hani bazıları da hacca gitmek için nikahlanıyor ya. Öyle değil karı koca olacaklar. Sonrasında o nikahlayan isterse nikahını bozacak. Boşayacak hanımını sen tekrar evleneceksin. Bu işin yolu bu. Şimdi bir insan için bağışlayın ama bunu ifade etmek zorunda kalacağım. Boşadığı hanım başkasıyla beraber olacak. O boşayacak tekrar ancak nikahlayabileceksin. ''İşte bu neticeye katlanabiliyorsan, sen o zaman diline sahip olma, sinirine hakim olma.'' ''Bilmem anlatabiliyor muyum?'' ''Ayrılan eşlerin çocukları kime ait olacak?'' diyorlar. Sual ve cevabı aynen aktarıyorum. Sual, karı koca bazen anlaşamayıp ayrılıyorlar. Bu arada çocuklar da ortada kalıyor. Hangi tarafa ait olacağı münakaşa konusu olup gidiyor.'' Ayrılan karı kocanın çocuklara hangi tarafa ait olacak? Yoksa bakımı bir tarafa, masrafı da diğer tarafa olmak suretiyle yük taksim mi edilecek? Cevap Karı kocanın ayrılması halinde genel kaide şudur. Çocukların bakımı anaya, masrafın karşılanması da babaya aittir. Zira bakmak için gerekli olan şefkat ve beceriklilik anada, imkan hazırlayıp masraf karşılama kabiliyeti de babadadır. Bunun için bir değerli dinleyenler şu günümüzde şu alan hadiselerden bir tanesi de maalesef insanların ikinci evlilik yapmaz. Bu bir vaka ama şunu ifade edeyim ikinci bir evlilik olsa bile olması için bir sebep yok. Ya kadın hanımlık vazifesini yapmayacak, yapamayacak, hale gelecek hasta veya neslin devamı için çocuk yapmaya müsait olmayacak. Belki o zaman düşünülebilir. Ama bakıyorsunuz ki bu ikinci evliliklerin altında böyle mazeretler yok. Buna rağmen velevki olmuşsa şer'an hüküm şudur değerli dinleyenler. Hanımın bir tanesinde bir gün kaldınız mı diğerinde de bir gün kalacaksınız. Yaşları, başları, güzellikleri, çirkinlikleri ne olursa olsun. Böyle yapmadığınız zaman öbür tarafta bunun hesabını veremezsiniz. Zalim bir insan olmuş olursunuz. Ama bir defa da olmuşsa bu zaman adaleti korumak durumundasınız. Ama altını çizerek ifade ediyorum Katiyen ama Katiyen Böyle bir şey tasvip edilmiyor Büyüklerimiz tarafından Baba Anası yanındaki çocukların Nafakasını karşılamaya mecburdur Ancak ana aynı şekilde Bakıma mecbur değildir Kabul etmezse Babanın anası ve diğer yakınları Çocuğa bakmaya mecbur olurlar İki Ana bakımı Kızlarda 9 yaşına, oğlanlarda ise 7 yaşına kadar devam eder. Bundan sonra onları koruma, hayatı hazırlama hakkı babaya ait olur. Baba korumaya daha layık görülür. 3- Ana gayrimüslim dahi olsa çocuklar yine anaya teslim edilir. Ancak yaşları geliştikçe anadan İslam'ın zıddına terbiye görüp, dinden uzaklaştırma şeklinde bir telkin aldıkları anlaşılırsa alınır, bunu yapmayan bir yakına verilir. Bakım hakkını bu ana kaybetmiş olur. Dördüncüsü, ana bakım hakkını korumuş olması için yabancı biriyle evlenmiş olmayacak. Çocukların bakımını yapmaya muktedir, korumaya malik durumda bulunacaktır. 5- Evlenen yahut akıl ve iffetinden zaf gösteren ana, Bakım hakkını kaybeder, çocuklar elinden alınıp babaya teslim edilir. 6- Bakıma devam eden ana, masraf olarak üç türlü hakka malik bulunur. Emiyorsa süt hakkı. Bakım hakkı, çocuğun kendi masrafı hakkı. Baba üç çeşit masrafı, ehli vukufun tespit ettiği miktarda anaya öder. Çocuğu ana yanında ziyaret edebilir, ayağına götürme mecburiyeti olmaz. Evet, bilmem bir şeyler en azından anahtar olarak ifadeler edebildik mi? Babalar çocukları arasında ayrımcılık yapabilir mi? Diye bir konu var. Elbette yapamaz. Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletten ayrılmayın. Birilerine verip birilerini mahrum bırakmayın. Evet, soru. ''Babam kardeşlerim arasında ayrımcılık yapıyor, onlara özel yardımlarda bulunuyor, beni mahrum bırakıyor. Siz buna ne dersiniz? Bir babanın evlatları arasında ayrımcılık yapıp birilerine fazla, ötekilerine az vermesi caiz midir? Adaletli bir davranış sayılır mı?'' Zaten az çok sorunun cevabı sorunun içerisinde mevcut değerli dinleyenler. ''Efendim bir baba yavruları arasında ayrımcılık yapmaz.'' Fıtratı böyle bir haksızlığa gösteremez. Şayet gösteriyorsa akla gelebilir ki ortada bir itaatsizlik ve kusur söz konusu ki babanın fıtratını zorlamış yapmaması gerekeni yaptıracak kadar iş kötüye gitmiş. Yani o zaman çocuk da şunu sorması lazım acaba ben ne yaptım ki babam bunu bana böyle yapıyor öbürünü öyle yapıyor. Bence meselenin bu yanı öncelikle düşünülmeli. Evlatlar kendilerine babanın malından mahrum ettiren kusur ve hatalarına bakmalılar. Hangi kırıcı ve üzücü hallerimiz bizi böylesine bir ihmale maruz bıraktı acaba demeliler. Çünkü eğer baba bu muhatap olduğu hal ve hareketlerin neticesinde böyle bir adaletsizlik yapıyorsa buna sebep olduğundan dolayı çocuklar da bunun vebalini üstlenir değerli dinleyenler. Bu mühim noktayı böylece tespit ettikten sonra gelelim yavruları arasında ayrım yapan babanın durumuna. Bu babaya tarihi bir olayı hatırlatmak gerekiyor anlaşılan. Ne midir bu tarihi olay? Buyurun birlikte dinleyelim. Sahabeden Beşir'in hanımı oğlu Numan için babasından özel bir bağış istiyordu. Öteki hanımdan olan oğullardan ayrıca istiyordu bu bağışı. Nitekim beyni razı da etti. Şu sula kurma bahçeni Bahçemi oğlum Numan'a bağışladım Dedi Beşir Ancak hanım böyle sağlam olmayan sözlü bir Bağışa razı olmadı dedi ki Bu bağışı Resulullah'ın Huzurunda yap Onu da şahit tut ki Bağışın sağlam olsun İtiraz edilmesin sonra Beşir oğlunun elinden tutarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Huzuruna girdi ve şöyle anlattı Ya Resulallah bu amreden doğma oğlum Numan'a ben sula kurma bahçemi bağışladım. Siz de şahit olun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen olayı tasdik edip de şahit olmadı. Şöyle bir soruyla karşılık verdi bağış yapan babaya. Senin başka çocukların da var mı? Var efendim. Başka kadınımdan olan çocuklarım da var. Başka çocuklarının da olduğunu işiten efendimiz Beşir'e oldukça ikaz edici bir karşılık vererek buyurdu ki Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletten ayrılmayın. Birlerine verip birlerine mahrum bırakmayın. Buhari'deki kayıtta deniyor ki, bu ikazdan sonra evine dönen Beşir, hanımını olayı aynen anlatıp, yaptığı bağıştan vazgeçtiğini söyledi. Hanımı, Amre'de itiraz etmeyip, haklı bularak özel bağış isteğinde ısrarlı olmayı terk etti. Konuyla ilgili şu hususlar da gözden kaçırılmamalıdır. Bir baba, Çocukları içinde zayıfları kollayabilir. Özürlü ve hasta olanlara özel bir hibe ve yardımda bulunabilir. Bu bir adaletsizlik sayılmaz. Belki kendini kurtarmış olana az, kurtarmakta zorlananlara da normal olarak fazla vermiş sayılır. Adalete aykırılık arz etmez bu kollamalar. Şu gerçekte unutulmamalıdır: Adil olmasa bile mal sahibi malında tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkı elinden alınamaz. Yani baba malı kendisinin ise istediğine istediği kadar verir Diyelim ki birisi Arsız, hayasız Ahlaksız, namazsız, niyazsız Diyelim ki Bıraktığı paralarla çarşur edecek Eğlenecek, zıplayacak, koplayacak Onu süfli yerlerde Şehevi duygularda sarf edecek, bitirecek Öbür tarafta da bir evlat var ki insanlara hayırlı Devletine, milletine hayırlı Alem-i İslam'a faydalı amelinde, ameli salih bir insan ve elinde olanlara hayırlı yerlere sarf ediyor, harcıyor, hayırlı hizmetlerde bulunuyor. Ey elbette bu baba öbürüne bir verecekse buna on verebilir. Neticede mal kendisinindir ölünceye kadar. Öldükten sonra varislerinindir. Bu noktadan bunu bir latifeyle sohbetimi bitireceğim. Bir arkadaşımız yıllar önce şehrin uzak bir semtinde ikamet etmekteyken minibüste gidiyorlar o sırada o yıl çok böyle sağnak sağnak fazla bir yağmur yağan seneydi yine sağnak sağnak böyle yağmur yağdığı bir anda minibüsten birisi diyor ki herhalde bu sene yağmurlar böyle fazla yağacakmış deyince Orada zayıf, böyle tipik bir Antepli diyeyim, kendi şivesiyle mal sabide mi am, kar da yağdırır, yağmur da yağdırır. İfadesi hakikaten çok latifeli bir şey. Mal sahibi istediğine istediği kadar verir. O zaman biz mal sahibini memnun etmeye çalışalım. Onun kalbini kırmamaya, rızasını almaya ama bunu derken de Çocuk abdesin namazlı İslam bir hayatta, baba değişik bir Allah'a isyan eden bir hayatta, e, o evlat onu memnun etmek için herhalde hayatından vazgeçecek değil, dünyasını kazanma adını ahiretini kaybedecek değil, o evlada da düşen şey diyecek ki senin malın da senin olsun mülkün de, Allah'ın yanında mal da çok mülk de çok, ben senden değil Rabbimden istiyorum deme olmalıdır. Bunu da anti parantez arz etmiş oldum Her şey gönlünüzce olsun Yüzünüzden tebessüm Gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın Değerli dinleyenler Dudaklarınızdan dualarınız inşallah Hiç mi hiç eksik olmasın Ve o dualarınızı Rabbim Kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin Cenab-ı Hak Umduklarınızdan mahrum Korktuklarınıza düçar eylemesin Bir sonraki sohbet programında buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyor bir dua ve şiirden sonra şimdilik size elveda diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler Bismillahirrahmanirrahim Sonsuz hamdü sena Alemlerin Rabbi Allah'a Evvel ahir Bütün salatü selamlar da Resulü müşteba Muhammed Mustafa'nın Sallallahu aleyhi ve sellemin Alinin ve ashabının Üzerine olsun Rabbimiz Senden Senden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 Yaratıldıkları gayeler karşısında boyun büküp her zaman kemer beste ubudiyet içerisinde emre amade duran hisler ve bizi asla terk etmeyecek bir avu afiyet istiyoruz. Rabbimiz günahlarla alude bir halimiz var. Bizi heft ettiğimiz şeyleri telafi edip yeniden toparlanabileceğimiz kamil bir tevbeye muvaffak kıl. Bu mücrim kullarını bütün günahlarımızı eritecek mağfiret havuzlarına al. Gırtlaklarımıza kadar kabahatlerle kirlenmiş olsak da sen seyyiatımızı measi ve mesavimize affet. Sevmediğin ve hoşnut olmadığın şeylerin muhabbet ve meyllerini kalplerimizden söküp at. Bizi kendi nezdindeki hazinelerinle teyit buyur.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 Peygamber sevgisi Ümmetin oluşumuzla övünürüz Kaybetmiş oluşumuza üzülürüz Mis ki amberdir dokun ve kokun Hala üzerimizdedir ölüm şokun Umarız kıyamet günü şefaatimize inşallah. Alırsınız hepimizi safınıza Nebilerin piri Ölmedi yaşıyor diktiri Onun Gelmesiyle silindi Beşerin kiri Dünya Senin gelişinle anlam kazandı Çünkü Yokluğunuzda Her yer hazandı Ey nebi Benzeyen değil benzetilensin Çünkü sen en güzel şekilde bezenensin Duyduğumuz her sese kulak kesiliyoruz Ya gelmenizi ya da gel demenizi bekliyoruz Nerede adınız anılsa ümmetin boyun eğer Ümmetim deseniz başımız ta göklere değer Ümmetin olmamızdandır Bu ihsan ve lütuflar Her Adem Ahirette Şefaat edeceğinizi umutlar Bencileyin Acizdir Edipler seni Metü Senadan Çünkü seni övmüştür En güzel şekilde Yaradan Ey Nebi Hakkında Ne yazıp söylesek noksan olur Bence tüm övgüleri sadakla demek en doğru olur.